İslam kalbin düşünme ve idrak ettiğini söylüyor. Halbuki kalp sadece kan pompalar ifadeleri hakikati yansıtır mı? Hani zaman zaman söylüyoruz ya Fransızlar Suriye'yi işgal edince oraya bir felsefe hocası çağırıyorlar. Zeki öğrencileri bir sınıfa alıyorlar. Kaymak zeka. Onları yetiştirecekler. Onlarla kendi kültürlerinin, sanat anlayışlarını, eşya ve hadiseye bakışı oraya hakim kılacaklar. Öğretmen sınıfa giriyor, zeki çocuklar anlatıyor dersi sonra diyor ki çocuklar bundan sonra babalarınız, atalarınız bunların söyledikleri masalları inanmayacaksınız, bilimsel duruşu kuşanacaksınız, eşya ve hadiseye bilim nazarıyla bakacaksınız, görmediğiniz şeylere yok diyeceksiniz. Peki çocuklar, Allah Teala'yı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. O zaman bilim bize diyor ki Allah yoktur haşa. Çocuğu çağırıyor. Sen söylediklerimi tekrar eder misin diyor. Çocuk arkadaşlarına dönüyor. Evvela bir defa tekrar ettiriyor. Son öğretmene dönüyor. Hocam diyor sen akıllı mısın deli misin diyor. Akıllı mı deli mi? Ölü mü diri misin? Oğlum diyor beni Paris'ten en zeki, en kabiliyetli hoca diye seçip buraya gönderdiler. Sen bana sorduğun soruya bak diyor. Akıllı mı, deli misin diyorsun. Hocam dedin ya, bilimsel düşüneceğiz, bilim adamı gibi eşya ve bakacağız, gördüklerimize inanacağız, görmediklerimize yok diyeceğiz. Allah Teala'yı görmüyoruz ya dedin ya, peki hocam eğer sen akıllıysan, deli değilsen bana aklını gösterebilir misin? Hocam Dili mi? Ölü müsün diye sordum sana, sen de kızıyorsun. Dedin ki görmediklerimize inanmayacağız. Bana ruhunu gösterebilir misin sen? Ruhun nerededir? Onu işte izhar edebilir misin? Öğretmen kaçıyor sınıftan, bırakıyor sınıfı. Müslüman çocuğu iki soruyla kündeye getiriyor, nakavut ediyor. Akıl, küfür idraki, Müslüman aklı karşısında böyle hezimete mahkum olur olacak, bu milletin çocuklarını Allah'ın inayetiyle Kur'an-ı Hakim'e muhatap edebilirsek onların karşısına İmam Gazali Hazretleri'nin menhecinde ilim, fikir adamdan çıkarabilirsek Kur'an'ı sorgulayan değil Kur'an'la eşya ve haliseyi sorgulayan anlayan aklı ayakları üzerinde oturtan adamları bulabilirsek o zaman Necip Fazıl'lar başını bir taştan diğerine vuranlar Abdülhakimar Vasi'den karşılarına gelecek diş sökecekler anladım diyecek şimdi bütün varlığımla teslim oldum diyecek yani orada çocuk adama şunu söylüyor evet biz gözümüzle Allah Azze özelliği görmüyoruz ama her şey Allah var diyor yani itim çekim gücüyle dünya güneş, yıldızlar, ay, dönüyorlar yörüngelerinde. Bütün bunlar diyor ki, bizi yaratan, yöneten Allah var diyor. Her şeyin sahibi, her şeyin halik odur diyor, bunu söylüyor. Ağaçlar, yani bir odun, armut, odun değil mi? Yani odun topraktan ne alıyor? Odun parçası sana armut veriyor. Odun parçası sana nar veriyor. Odun parçası sana elma veriyor. Ya odun bunu yapabilir mi? O zaman odunu vasıta kılarak sana armutu, sana elmayı, sana narı gönderen bir güç var, bir kuvvet var. Bütün bunlar söylüyor ki, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Evet Allah Teala'yı biz gözümüzle göremeyiz. Ama eşyada, hadise olarak dünyada ne görüyorsak, bitki, canlı, hayvan, insan ne görüyorsak, bütün bunlar bize Allah Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu söylüyor. Peki insan, insan nedir? Konuşuyorsa, yürüyorsa anlıyoruz ki ruhu bundadır. Ölü değildir. Ruhu göremiyoruz. Peki sen şimdi burada oturuyorsun. Karşılıklı muhabbet ediyoruz. Sorular gönderiyor kardeşlerim. Siz de soruyorsunuz Hakan kardeş. Peki şimdi ben burada kıyafetimi çıkarsam, bunları atsam, kamera orada, Konuşuyor. Ne dersin? Ya bu insan aklını kaybetti dersin. Değil mi? Ya biraz aklımın olduğunu nereden anlıyor? Konuşmamdan anlıyorsun. Yani dengeli hareket yapıyorsam anlıyorsun ki bunun aklı başında. Demek aklı görmüyoruz. Fakat insanların hareketinden akıllı olduğuna hükmediyoruz. Aklını kaybetti mi Allah muhafaza buyursun. Neler yapıyor adam? Evi yapan, akıllı adam, yakan, o da aklını kaybeden adam oluyor işte. Böyle oluyor. Peki, Şimdi kalbe gelirsek burada. Ve lakin zarağna cehenneme çok sayıda jin ve insan var. Onların kalpleri Allah tarafından yankılanmaz. Allah'ın kabdleri var. Onların kalpleri Allah tarafından Onların kalpleri var. Onların kalpleri Allah tarafından yankılanmaz. Fakat anlayamıyorlar. var. <İdrak> edemiyorlar. kalpleri Allah tarafından yankılanmaz. O zaman Kur'an-ı Hakim'de, Kur'an'ın bütünlüğü zaviyesinde kalbe baktığımız zaman ne görüyoruz? Kalp kan pompalayan bir organ olarak Kur'an'da anlatılmıyor. Nedir? Ruhla münasebeti olan, aklın tefekkür tezekkürüyle irtibatı olan, aklı da içine alan, ruhla münasebeti olan bir latifedir kalp. Yani bildiğiniz bir organ, Böyle kan pompalayan bir organ değil o. Yani o ruhu nerededir insanın desen? Dünyanın bütün yetkili etkili hekimlerin toplasa desek ki bu adam ruhu var. Yeselunek yani ruh kuli ruhumun emri Rabbi Allah Teala buyuruyor ki o bulunamayacak, keşfedilemeyecek. Şimdi ben burada duruyorum. Öldüğüm zaman ayaklarım, başım, kalbim, bütün organlarım var. Ama konuşmuyorum daha. Bitti. İrtibatım kalmadı. Bedeni götürecekler, kabre koyacaklar. Hayat bu kadar işte. Ruh ayrılınca peki nereye gidiyor bu ruh? Nerede bu? Nerede duruyordu bu? Bunun cevabını verebilirler mi? İşte kalp o ruh gibi bir hakikattir. Nasıldır, nedir? Vicdandır, idraktir, şuurdur. Bütün bunların karargahıdır. Ama o kalbin neresinde durur? Normal kalbin neresinde durur? Ya da bedenin neresindedir? Onu Allah biliyor Azze ve Celle. Fakat biz vicdandan, idrakten anlıyoruz ki bu adamda bir kalp var. Ya da kalbini kaybetmiş, hayvanlaşmış. lehumkulu قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا idrakini yitirmiş bir adam. İvam Gazali Hazretleri ihyada akılla kalbin dima ile kalbin münasebetini anlatır orada. Yani ateistle, deistle, dinsizle mahkum olanlar şunu bilmiyorlar mı ya? Bu kadar musefil bu adamlar. Resulullah aleyhisselam zamanında hayvanları kesiyorlardı. Onların içinde kalp var. Diğer hayvanlar kesiyorlar. Onların da kalbi vardı. İnsan da parçalanırdı hatlerde onun da kalbinin olduğunu biliyorlardı. Ama Kur'an-ı Hakim'in demiş olduğu kalbe oradan bir müşrik çıkıp da ya bu kan burada dolaşıyor, kanı pompalıyor, bu hangi kalptir diye itiraz etmedi. Çünkü her dilde bu kalp kullanılır, bununla vicdan, bununla idrak kastedilir. Nasıl ruh soyuttur, şurasıdır, burasıdır diyemiyorsak, de onunla yakın bir münasebeti vardır. Kur'an-ı Hakim'in anlattığı kalp, kanı pompalayan o organ değildir kardeşim. Ha, onunla da münasebeti, beyinle de münasebeti olan o düşüncenin, tefekkürün, vicdanın, izanın karargahıdır. Belki altıncı hassedir. Baktığımızda hocam zaten kalbin sadece kan pompaladığını düşünen ve böyle inananların dünyaya neler yaptığı ortada. Değil mi? Evet. evet, yani dünyayı nasıl cehenneme çeviriyorlar? Hz. Ömer efendimiz radıyallahu anh akşam gelince evine eline asayı alır dizlerine vururmuş. Ey dizler! Bugün Allah için ne yaptınız? Ve bu vazifenin hesabını Allah'a mahşer günü verebilecek misiniz? Böyle bir Ömer var radıyallahu anh. Böyle bir Ebubekir Bekir var. Niye? Orada kalp var. Orada yürek var. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına bakın. Yani Medine-i Münevvere'ye geldiğinde nasıl bir evde kalıyorsa ahirete giderken aynı evde kalıyordu. Yine Ayşe annemiz radıyallahu anh secde ederken Allah Resulü Aleyhisselam ayağını uzatmış Efendimiz Aleyhisselam orada bir secde yeri bulamıyor. Hazreti Ayşe'nin ayağını çekiyor secde ediyor. Niye? Orada yürek var işte. Orada kalp var. Orada kalp var. O kalbi Fatih'te görürsünüz. O kalbi Yavuz'da, o kalbi Sultan Abdülhamid Han hazretlerinde görürsünüz. O kalp Müslümanın kalbidir. Onun için Allah'a ve Resulüne düşman olanlar mahrum olduğundan yani bilmeyen ne bilsin? Tatmayan bilmez. Tatmadıklarından vicdanın ne olduğunu, şuurun ne olduğunu onlar bilemezler ve bilemeyecekler. Ne zaman anlayacaklar imana muhatap bulunca.